Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Bilkim için programındasınız. Ben Deniz Ömer Madra. Ben güzel soymaz. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçilerimiz Yağmur ve Masal Ocağı da çok teşekkür ederek başlayabiliriz iklim için programında. Ana konu olarak bugün çeşitli sabahleyin de azıcık bahsetme fırsatı bulduk. Bu Kanal İstanbul çevresinde bulunan tarım arazilerinin satılması ve onun yeni şehir kuruluyor orada. Ona da imar onayı o zaman tarlaların arsaya dönüşmesiyle birlikte bölgede hayat daha da zorlaşacak diye önemli şeyler var. İsterseniz onla başlayalım. Bu kanal İstanbul bir süreden beri de program yapamamıştık. Onun üzerinde konuşalım. Yani e, Aikir.com internet sitesi genel yayın yönetmeni de Batuhan Çolak'ta e, Go Smart isimli ürdünlü bir emlak şirketini yaptı. Bu arsaların reklamını. Paylaşmış yani tarla olarak ar alınan arsalara imar izni verildiği belirtiliyormuş ve e, geçen dönemde tarla olarak nitelendirilen bu arsa artık ticaret ve konut alanı olarak imarlıdır ve değeri kat kat artmıştır. Arsa alan herkesi tebrik ederiz diyorlar. Ayrıca da bir başka videoda da firmanın aynı firmanın bu kez de İstanbul e, Kanal İstanbul çevresinde yani yapılmasa da yapılmasa da o haritanın çevresinde kurulacak olan yeni şehir isimli bölgede arsaların satış reklamını yapıyormuş. Bunlar herhangi bir yabancının sahip olabileceği ve Türk vatandaşları almaya hak kazandırabilecek arsalardır diyorlar. Yani ilginç bir durum var. Ee, Şeyde Hazal Ocak da bayağı e, kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirmiş gazete duvarda. Nuray Çolak'la yüksek şehir plancısı Kanal İstanbul güzergahında kurulacak olan bu şey yeni şehre verilen imar onayı tarlaların arsaya dönüşmesiyle birlikte bölgede daha da zorlaşacak ve sonuçta da bu önemli bir şey çünkü son planlarla proje güzergahında artık bir köy kalmadı diyor Kanal İstanbul köyü bırakmadı diyor Nuray Çolak ve Kanal İstanbul projesi yapılamasa bile yeni şehir uygulanabilir diye yeni bir boyut getiriyor tartışmaya ve en sonunda kazanan büyük parsel sahibi kişi ya da şirketler olacak diyor Berat Albayrağan da eski Maliye ve Ziraat Bakanı ee, onun da bir arazisi olduğundan bahseden haberler vardı galiba. Ne diyorsunuz bu işlere? E zaten bence kanal bahane oradaki rant şahane kısmının o şahane kısmı yaşanmaya başlandı temel amaç zaten e, buydu e, kanalsız bir e, toplu konut projesi de yürütülebileceğini görmüş olmaları gerekiyor herhalde orada kanalı bırakıp yeni şehri de, de, devam edebilirler diyorsunuz yeni şey yapya Evet evet bence zaten asıl amaç oradaki hikaye, para kazanılacak, paranın döndüğü şey etrafına kurulacak şehirlerdi. Kanal olmasa da o şehirler kurulacak anladığım kadarıyla. Dolayısıyla herkesi mutlu edecek şekilde ilerliyor muhtemelen. Öyle gözüküyor proje. Evet yani özellikle bu kanalın yapılmamasına rağmen de bölgede, çok büyük bir rant çıkması ve yeni karlar elde edilecek olması bayağı önemli bir şey. Yani bir şehir plancısı olarak dev bir yeni şehir kurulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna ve şey sorusuna bu şehri İstanbul kaldırır mı sorusuna şöyle cevap veriyor Nuray Çolak. Yani çevre ve şey ben 2008'de mezun oldum. 2006'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Düzeni planını onaylamıştı diyor ee, yani 16 yıl önce. O dönemde meslek odası tarafından yeterince koruma önlemleri geliştirilmediği için eleştirilmiş hatta dava konusu edilmişti. Şimdi dönüp baktığımızda o eleştirilen veya yetersiz bulunan planı da arar durumdayız diye bayağı güçlü bir eleştiri getiriyor. Nuray Çolak ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan çevre düzeni planında içme suyu koruma havzası diye belirlenmiş. Yani kırsal hayatın ve tarımsal üretimin hatta organik tarımın geliştirilmesine yönelik karar çevre ve şehircilik yeni adıyla çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığınca değiştirildi diyor. Bu değiştirilmenin gerekçesi ne? Ee, rezerv alan yani kentsel dönüşüm denen o çok iyi bilinen bir bahane var ya gerçi sürekli olarak söyleniyor. Büyüme işte kentsel dönüşüm, medenileşme projesi. Onun için gerekli olan rezerv alanı ihtiyacı ve bir de Kanal İstanbul projesi gösterildi. İki şey birden. İstanbul'un nüfusunun artmayacağı, merkezdeki nüfusun çepere taşınacağı iddia ediliyor bugüne kadar yaşadığımız şehircilik deneyimi yeni yerleşim alanları daima nüfus çektiğini göstermişti. Söylendiği gibi şehir içinde nüfus hareketi olacaksa dahi bu kararın sorunlu olduğunu düşünüyorum ve yanlış bir karar. Yani 10 yıllık süreçte plan kararları doğrultusunda yapılan tüm yatırımlar sorgulanır hale geldi diyor. Yani İstanbul'da işte, <gülüyor> o tarihte 2009'da 13 milyon seviyesindeyken bugün 16 milyona dayanmış durumda yani zaten planlarla kapasitenin çok üstünde alanı imara açmış durumdayız İstanbul için öncelikli gündem küçülme olmalıydı diyor tabi bir de şey sorunu var değil mi son kalan tarım alanlarına kuruluyor bu şehir yani bu ne demek oluyor sizce de evet, evet. Hem tarım alanlarına kuruluyor hem su toplayan alanlarına kuruluyor hem kentin doğal kalan doğası, doğasının sağlıklı işlediği alanlara kuruluyor. Yani burada aslında çıkan sonuç çok net. Burada e, beton ve işte toplu konut üzerinden e, bir ekonomi bir rant yaratılıyor sıfırdan bir rant yaratılıyor büyük bir rant yaratılıyor. Ee, ve bunların hepsinin tercih edildiği şey e, e, para yani karşılığı para. Bir tarafa doğayı koyuyorsunuz, insanı koyuyorsunuz, canlıları koyuyorsunuz, suyu koyuyorsunuz, tarımı koyuyorsunuz. Öbür tarafa parayı koyuyorsunuz, para daha ağır basıyor. Öbür Onların hepsini bir tarafa etiyorsunuz elinizin bir kenadıyla ve o tarafa doğru yöneliyorsunuz. Bu açık ve net olarak bu. Bunun içinde ne doğa koruma var, ne canlı koruma var, ne insan var, ne İstanbul var. Yani şöyle, iki, e, ikinci köprü İstanbul'un nüfusunu yaklaşık 2 milyon arttıran bir proje. E, ve o dönemde işte kanlıca yoğurdu dediğimiz o yoğurdun üretildiği meraların yok edilmesinden tutun da binlerce arazi davasına kadar bir sürü sorun yaratan bir proje aynı zamanda. Ee, bu da devasa bir proje ve e, ikinci köprüden daha fazla insanı İstanbul'a çekecek, daha fazla alanda karmaşa yaratacak, daha fazla alanda sorun yaratacak bir proje. Ee, ve iş, işin içinden çıkılmaz bir hale gelmiş İstanbul için bütün bunları konuşuyoruz ayrıca. Yani zaten mevcut sorunlarını nasıl yöneteceğini, ve bilmediğimiz her durumda bir takım sıkıntılar yaşatan sakinlerine bir kentin daha sorunlarının işin içinden çıkılması hale gelmesini sağlayacak devasa bir yatırım aynı zamanda. Evet şey de çok yani gelecekte nasıl bir hayat tarzı olacağına ilişkin soruyu da yaşamanın ne kadar zor olacağını şöyle anlatmış aslında çok e, şehir plancısı Nural Çolak. E, diyor ki yani yeni şehir projesi bu yeni şehir adı verilen <gülüyor> şimdi tartıştığımız proje hem tarım alanlarını hem kırsal yaşamı ve tarımsal üretimin devam ettiği <gülüyor> köyleri hem de iki önemli su havzasını yok ediyor. Yani üçlü bir Korkunç bir tahribattan bahsediyor. Şimdi yeni havalimanın mesela Manda yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Yeniköy'de etkiledi diyor. Yani 2011'den beri devam eden, yani 10 seneyi aşkın bir zamandan beri devam eden Arsa spekülasyonu bölgedeki tüm üretimi etkiledi. Burası bana önemli geldi. Yani üzerinden kanal geçecek ya da imara açılacak yerde... Kimse tarımsal üretimi artırmak için yatırım yapmadı, doğal olarak yani. Tarlalar el değiştirdi, ulusal ve uluslararası sermaye tarafından satın alındı. Bu projeyle İstanbul'da tarımsal üretimin devam ettiği akslardan, eksenlerden biri yok edilmek isteniyor. Yani bölgenin imara açılması, diğer bölgelerde de daha önce çeşitli programlarda defalarca konuştuğumuz başka yerler mesela Çatalca'nın kuzey köyleri, Silivri'nin köyleri hatta Trakya bölgesinde yapılaşma baskısını artıracaktır. Yani küçülmek nüfus şöyle dursun, büsbütün büyük bir baskı gelecektir diyor. İstanbul'un nüfusunun bu kadar artması, doğal alanlarının yok olması her anlamda kentte yaşamın zorlaşması anlamına da gelecek. Halihazırda zaten gıda büyük oranda dışa bağımlı tarım alanlarının yok olmasıyla hem tarım ürünlerinde bağımlılık artacak hem de gıdaya erişimde maliyetler artacak. Yani gıdaya erişimde maliyet artınca da e, şimdiden daha ipuçlarını fazlasıyla görmekte olduğumuz bu gıda fiyatlarının artışı ve isyan e, duygularının protestolara yol açtığı filan durum bütün şey olacak. Peki bir de Buna kötü kötüleşecek. Bir de buna su havzalarının kirlenmesini ilave ediyor kendisi. Yani bunun geri dönüşü mümkün değil. Telafisi çok güçlüyor. Yani sonuç olarak 10 yıldır çılgın proje tanıtımıyla başladı. Adı çılgın projeydi. Ah şu çılgın Türkler yani. Çılgın proje tanıtımıyla başlayan süreçte tarımsal üretimin devam etmesinin zorlaştığını söyleyebiliriz diyor Nuray Çolak. Ve bugünden sonra bu projeden tamamen vazgeçilse bile verilen zararın da unutulmaması gerekir diyor. Yani geri dönüşü olmayan nehir filminin çekilmesi gibi bir şey yeniden. Üstelik bir de ilavesi var. Hatta birkaç ilave daha var. Karadeniz ve Marmara Denizi'ne dolgu yapılması. Karadeniz kıyısında ve Marmara'da Yeniköy sahilinde bir lojistik liman ve bir büyük yat limanı inşa ediliyor. Kuzey ormanlarında dereler baraja dönüşecek. Daha fazla taş ocağı açılacağını, daha fazla emisyon sera gazı salımı üretileceğini ve hayatın daha pahalı ve zor olacağını da eklemek gerekir diyor. Birkaç tane rakam vereyim ben Ömer abi bu söylediklerimizi kafamızda derlesin toparlasın en azından. Ee, Kanal İstanbul projesiyle birlikte e, imara açılacak alanın büyüklüğü 8300 hektar. Yani e, orantısal olarak da e, bağcıların 3,5 katılık bir alan imara açılacak. Hmm. Ki Bağcılar en kalabalık semtlerinden bir tanesi İstanbul'un. Ee, aynı zamanda 100 e, şey, 134 milyon metrekarelik e, bir tarım alanı projeye kurban ediliyor. Ve bunun 83 milyon metrekaresi yapılaşmaya açılıyor. Projenin yayıldığı alan ise... 36.453 hektar yani 90 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Rakamları da göz önüne alınca inanılmaz. Ama tabi onunla da yetmiyor. Ormanlar nasıl etkilecek, etkilenecek konunun içinde bu da var. 13.400 hektar orman şey bu projeden olumsuz etkilenecek 394 bin ağaç kesilecek yani kanal civarında da bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birçok bilim insanıyla birlikte hazırladığı bir rapordan okuyorum bu rakamları bu arada. Karal civarında da yaşaması öngörülen e, insan sayısı 1.2 milyon. Evet. Yani e, büyük bir faciadan, facianın geleceğinden bahsetmek, fazla abartmak olmaz. Bu bilimsel raporlara da dayanarak, bu rakamlara da dayanarak. Yani e, bütün bu daha fazla taş ocakların açılması... Işte limanlar, yat limanlarının, dolguların yapılması. Yani şey de söylüyor e, Nuraç Çolak, tarlaları arsaya dönüştürdüler. Her parselden yol, yeşil alan, kanal ve diğer donatılar için kullanılmak üzere yüzde 45 oranında bedelsiz kesinti yapılmış. Yani oluşan parsellerin büyüklükleri değişiyor ama bin metrekareden daha küçük, çok az arsa üretilmiş. İşte bütün bu liman, lojistik bölge ve limanları planlanıyor. Hatta Tayakad'ın köyünde fuar alanı, teknoloji geliştirme bölgesi yer alacak. Baklalık köyünde de turizm tesisleri öngörülmüş. Yani diğer köylerde ise genellikle dört kat imar hak, konut alanı planlanmıştı. Yani TOKİ'nin geliştirdiği Kayabaşı ya da Başakşehir gibi bir yapılaşma hayal edebiliriz. Ancak şöyle bir fark olacak. Örneğin Şamlar köyündeki tarım arazilerinde TOKİ tarafından konut üretilmişti ama köy merkezi korunmuştu. Bu uygulama ile ise köy merkezlerinde dönüşüm öngörülüyor. Yani aslında ee, kanal projesi yapılmasa bile yeni şehir uygulanabilir ve burada artık köy kalmadı köyde hayatını sürdürmek isteyenler için söyleyebileceğim bu diyor yani bu planlara göre ortada bir köy kalmadı köylerde 200 metrekare arsası üzerinde bahçeli evinde oturanın eline uygulama sonucu oluşan bir parselden 110 metrekare hisse düştü bazı parsellerde onlarca malik var yani tam bir kaosun ta kendisinden bahsediyor. Yani benzer uygulamalarda genelde büyük parsel sahipleri kazançlı çıkıyor diye de bir perspektiften bakmış. Yani 20 bin metrekare tarla satın alan bir yatırımcı %45 kesinti sonrasında 11 bin metrekarelik tek bir imarlı, Parselin sahibi oldu diyor. Yani dün mesela sosyal medyada dolaşıma giren bir gayrimenkul firmasının videosunda <gülüyor> olarak satılan ancak imar geleceği vaat edilen yerlere imar geldiğini müjdeliyordu videodaki kişi. Büyük tarla sahipleri için düzenlenme, düzenleme ortaklık payı için kesilen %45 oranı gözden çıkarılabilir miktar olabiliyor ama... Küçük parseller için bu oran daha yıkıcı gelecektir. En sonunda kazanan büyük parsel sahibi kişiler ya da şirketler olacaktır diyor. Bir felaket senaryosu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz de abartmadan değil mi? Kesinlikle öyle. Bütün rakamlar da öyle gösteriyor. Hayatın gidişatı pratiği de öyle gösteriyor. Yani e, biz işte burada ne konuşuyorsak insan ve doğadına onların hepsine aykırı, hepsine ters bir proje işte. Iklimden konuşuyoruz. On binlerce kamyon ortaya çıkacak, karbon emisyonu ortaya çıkacak, karfiyattan toz bulutu, ee, gıda güvencesinden konuşuyoruz. İşte yok olacak tarım alanları. Su güvencesinden konuşuyoruz. İşte barajlar dolacak mı, dolmayacak mı? Her gün toto oynuyoruz ama su havzalarını yok ediyoruz öte yandan. Evet. Tabii o zaman sonunda... bahsettiğin Hafriyat biliyorsun bir tür geri dönüşüm projesi de gerçekleştiriyorlar. Bu çok yüksek miktarda hafriyat çıkacağı için eğer tabi kanal İstanbul yapılacak olursa onunla da liman yapacaklar. Bir tür geri dönüşüm. Boşa gitmesin İyi. diye hafriyat. <gülüyor> tabii yani sonuçta ama 10 bin hafriyat kamyonu trafikte olacak. <gülüyor> Ve bütün o harfiyattan çıkan toz da havada olacak. Ve İstanbullar bunları solayacak yıllar boyunca. Ee, i̇şte yani Marmara Denizi'ni koruyalım diyoruz. Onun için eylem planı yapıyoruz. Ama Kanal İstanbul'u açıp bütün bu yaptığımızı çöpe atıyoruz aynı zamanda. Ee, ya O kadar böyle hayatın gidişi, gitmesi gereken yöne bir şey ki. E, yani bu bütün... İklimle ilgili samimiyetinizi de alıyor götürüyor. Gıda güvencesiyle ilgili samimiyetinizi de alıp götürüyor. İşte bu kentte yaşayan 16 milyon insanın sağlığı içinde söyledikleriniz söylenen her şeyi alıp götürüyor. Yani bildiğimiz doğruların burada konuştuğumuz doğruların neredeyse tamamına ters bir projeden bahsediyoruz. Biz zaten parayı konuşmuyoruz projede zaten. Para için yapılan bir proje. Dolayısıyla böyle. Yani to toplamda kentte planlı alanlarda 25 milyon nüfus edecek bir arsa üretimi de mümkün deniyor. Ee, yani uzman gözüyle bakıldığında ama beni en çok e, etkileyen şey şu olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bu Hazal Ocağ'ın mülakatında röportajında diyelim. Ee, özellikle şeyin e, salımın Karbondioksit salımının çok yükseleceği konusu zaten daha yeni Paris İklim anlaşmasını 6 yıl gecikmeyle onayladı meclisten geçirdi taraf oldu ve onun hemen arkasından bu şeylerin Türkiye'nin e, salımı karbondioksit ve diğer seragazı salımlarını artıracak devasa projeleri sürdürüyor olması çok düşündürücüdür. Evet, bütün o söylenen karbonla ilgili, yani aslında söylenenlerin samimi olmadığını ortaya koyan bir proje aslında, birçok konuda. Hatta değiştiriyorlar bizzat. yani içme suyunu koruma havzası olarak belirlenen şeyin bile, hatta organik tarım da ilaveten yapılacak bir karar, Büyükşehir Belediyesinin onayladığı şey, çevre düzeni planı. Bizzat şev, çevre ve şehircilik ya da yeni adıyla iklim değişikliği var o da. O bizzat iklim Değişikliği Bakanlığı değiştiriyor. Kırsal hayatın ve Tarımcılık. İklimi mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇klimi değiştirmiyor. Bir tek şeyi değiştiriyor. Hayatı değiştiriyor yani. Çok acayip aslında. Neyse yapılacak bir şey çok şey var, mücadeleye devam edilmesi gerektiği konusunda şugam yok. Başka konulara da girecektik. Özellikle deniz kaplumbağalarının Türkiye karasularındaki tehlikeli yolculuğu konusunda Yeşil Gazete'de çok çarpıcı bir şey, araştırma raporu yayınlandı ve yani sadece 50 kaplumbağanın yaklaşık yarısının midisinden plastik çıktı. 50 ölü kaplumbağanın. Yani gerçekle yüzleştik diyorlar ve çok ağır bir durum var. Onu da daha sonra tekrar ele alma fırsatı bulabiliriz. Çok önemli bir şey. Evet galiba süreyi de bu şekilde bitirdik. İç kapatıcı oldu biraz ama durumlar böyle ve uyanık olmak ve bununla her seviyede mücadele etmek, özellikle de muhalefet partilerinin bu planlara yeni değiştirilerek daha da kötü hale getirilen planlara karşı mücadele etmesini sağlayacak bilgileri, verileri paylaşmak çok önem taşıyor diye düşünüyorum. Peki bitirelim o zaman. Hoşçakalın. hoş Görüşmek üzere.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 Ve Özdeş Özbay.